More dance, more blood. dance, more Odan sabah insanlar günaydın efendim. bir kez daha 827 oldu saatimiz. Sabahın sabahında Fire önç videonuzda hoş geldiniz efendim. Fire önç dediniz değil mi az önce? Yok, Fire dedim. Aa e, teşekkür ederim. Eee Program başında bomba gibi, füze gibi, zıpkun gibi bir A takımı dedim. Lütfen beni mahcup etme. Lütfen kesmeyin beni <gülüyor> 250 lira mı? <gülüyor> Vallahi kesmeyin geceyim. Kesmeyin günaydın sevgi dinleyiciler hepinizi Şurup gibi fişek gibi bomba gibi bir Ankara sahasından seva sevahliyoruz, sevahliyoruz sizi biz, sevahli sevahladık, selamlıyoruz. Ee, bomba gibi fişek gibi gidiyor programı. Zıpkın gibi de zıpkın, zıpkın gibi, gibi de olsun. Dipçik gibi böyle. Gerekirse burada çöp tehlikelerini yakalım. Yakarız abi Tam ne olacak? Tam bir takımı coşkusu olsun. Valla A takımı coşkusu için esas bizim A takımının biliyorsun. Beyni beyni. Beyni evet. Neredeyse nasıl A takımında gazeteci yazar Bekir Hazar yazar vardı. Varsa... Bizde de Oktay Demirci var. Bizim A takımının şeyi işte Mr. T'si ya. Böyle twist ustası. Twist ustası ama aynı Mr. T. Nerede o? Nerede o? ne arayacaktın sabah. Aradım. Ne dedi? Abi ben Aynı muamele, verdi. zayıf oyunculuk. vallahi hep aynı yapıyor ya. Hep aynı yapıyor. Abi ben çok kötüyüm. Boğazlarım inmiş. Boğazlarım. Lan boğazlarım ne? Boğazları bir insanın kaç tane boğaz olur? Hayır yani kaç tane boğaz olur? Bizi bizi kandırıyor. Boğaz bölgesi. Hayır biz de biliyoruz. Bizim de bir boğazımız var. Adam ama Ve bu olayı... boğazda haram lokma ee, geçmedi. Yani onu güzel. Ee, sen haram yersen tabii ki boğazda şişer. <gülüyor> şişer. şişer. Boğazın da şişer, haline. boğazların da şişer. Ondan sonra gelsin mi? Gelirse, Gelirse, gelebilene. Gelecek cesareti varsa. varsa <gülüyor> aynen yüzü varsa, cesareti varsa. Hodri meydan. Programda Neyse biz Hodri o zaman de onun arkasından konuşmayı bırakalım bir da kenara biraz bırakalım. geleceğe bakalım. Gelecek de bir gün gelecek Ege. Bu desturla yola çıktık destur derken. E, düstur Resturlar, destur Ne bugün dersin. sabah böyle ağzımdan kelimeler kendi kafasına göre Sen de baya bir haram lokma yemiş gibi geldin yani Ya yok onu Ben ye tost yedim mesela sabah sen ne yedin Afiyet olsun Ege Bey sabah sabah tostu nereden buldunuz Kızıma yaparken baktım tost makinesinde boş yer var Kızıma yapaydım dedi, O tarafta da bizimki olsun dedim Ne neli yaptınız Kaşarla kaşarla, jambonla. Kaşarla. kaşarla veya jambonla. <gülüyor> Sarhoş oldunuz. Valla. Bilmiyorum sizdeki bu bacon saplantısından sonra bir dana bacon koyarsınız diye düşündüm. Ee, Dükkanda yiyoruz. Sevgili dinleyiciler siz bilmezsiniz bir insanın 40 yaşından sonra bacon hastalığı olduğu, ileri derecede bacon hastalığı olduğu sonradan ortaya çıktı. Ege Bey, e, Baconsız geçen günlerine yanarak, her şeye dana bacon, dana, zeytinyağlı enginar var. Üstüne biraz dana biraz bacon, bacon atın. Biraz bacon atın yeriz. Hayır, ete hep bir merakım vardı ama <gülüyor> bacon da çıktı. Ne bacon dediğimiz nedir abicim? Bana özet geçecek olursa nedir? Ve aradığın neyi buluyorsun bacon'da? Hayaller, umutlar, geleceğe dair planlarını Çocuklu mı bacon? belki çok sevilip okşanmamışım demek ki. O bacon'ı vücuduma yapıştırıp böyle bir anne sıcaklığıyla kendimi bacon'la kaplatmak istiyorum. Vallahi hakikaten e, bugüne kadar yediklerin Kaç kere senin üstünü kaplar e, Hepimiz kaplar 3 Ve sıcaklığını her tarafa hissettirir ve Her tarafa yaydırır İşte kız zaten paylaşıldıkça güzel olan şeylerden sadece bir tanesi ee, Güzel afiyet olsun Tostunuzu yediniz Bizim öyle imkanlarımız yoktu maalesef Melek yavrum tost Tostumu yemiyor Tostumu yedim ama haram yemedim Hayır. Çok güzel Yani senin şimdi çocuklar biraz büyüdüğü için Sen biraz şanslısın Bizimki sadece sabahleyin süt Bir de bana sütçü demesi benim asabımı bozuyor Hadi ya Evet Anneannesi öğretmiş sütçü sana süt getiriyor diye. Adam sabah sabah sürekli olarak sütçü süt çabuk diyerek bir şey bir de çabuk diye şeyi var. Resmen sabahleyin bir köle gibi çalışıyorum yani. Peki şey ne derler gerçekten çabuk olmaya çalışıyor musun yoksa evet, mahkul zamanı ona öğretmeye mi çalışıyorsun? Ya çabuk işte anca Anca diyeyim. bu anca ısı bu. Bu sevdiğim süt, e, canımın içi süt belli bir derecede ısınabiliyor, belli bir şekilde onun Çok şaysi... ısıtırsam bu sefer gene ısıtır... bağıracak. Evet, gene bağıracak. Sabah sabah vallahi fırça yememek için aman yine bir maraz çıkmasın diye. Sabahleyin çayın evin içinde şey gibi. Bir de aç açısına için mi yok? Yani, Tabii canım. Takdir edersin ne, ki. Neyse sen sütü içirip gidiyorsun evden. Sütün, sütün, sütün iç... gazıyla uğraşan pelo. Ee, yani onun gazıyla falan yok onda. Yok Eğer mu? ben içersem şayet o zaman gazıyla uğraşacak olarak. Ama C C olarak soğuk da... süt zaten şey ya. Sıcak sütte gaz olmaz diyebiliyoruz. Nasıl onu becerdiniz? Kaynayınca bunun gazı gider diye mi düşünüyorsun? Sen kola gibi falan diyebiliyorsunuz. Öyle değil midir aya? Soğuk süt içince Hı -hı. şey olursun. Ben zaten süt şişesinin önünden bir çalkalıyorum. Kapağını bir açıyorum. <gülüyor> diye bu şeyini atıyor gazını atıyor ondan sonra bazıları da mesela gazlı içecekleri öyle içmeyi severler gazsız Maksız mı? evet var çocuğunun iki lokma sütü sana bu kadar koyuyorsa yok koymuyor vallahi hiç iki lokma sütünde değilim de sabah sabah fırça yemek bir buçuk yani yaşındaki o... heriften benim asabımı bozuyor sütçü ne? babayım be ben baba iskele babası mıyım? yani evet doğru Hı -hı. aslında o çocuğun da biraz şey yapması lazım biraz artık gerçekleri görmesi kadir, lazım kadir kıymet bilmesi lazım ne laftan anlar ne sözden anlar ne büyük bilir ne küçük bilir. Olmaz böyle ya. Zaten dün bir fırça daha yedim ben spor salonunda Bilmiyorum. anlattım sana. Ha a çok koydu galiba ya. Ya vallahi bir benim... olay da o büyük olay değilmiş yani. Ben aslında dinleyicilerimize şey sormak istiyorum. Yani mikrobiyolog falan dinleyicilerimiz varsa olayı ben küçük yaptığı olarak bir ifade etmek istiyorum. Özet geç. Özet geçeyim. Spor salonunda sporumuzu yapmışız. Ondan sonra salonun verdiği havlular var. iki tane havlu var. Biri küçük, biri büyük. Hı -hı. Bu küçük havlu Normalde evlerimizde kullandığımız el, el havlusu. El baş havlusu. Baş havlusu büyüklüğünde. Ama spor salonlarında takdir edersiniz ki bunlar ter havlusu olarak kullanılıyor. Hı hı. Zira salonda kullanırken o makineler... Ben bilmem yabancısıyım sporun. Sen eşortmanları çektiğin için yani öyledir Ege. Ben spor salonunda hiç terlediğimi hatırlamıyorum. Mesela ben spor salonlarında şey diye eskiden böyle havlu verilmezken sevgili kayınvalidem diye çok güzel havlular görmüştüm. Ha millet onlarla geliyordu. Millet onlarla geliyordu ama işte yani öyle havlu kullanmak şart olsun. Ter havlusu bir de sonra duş havlusu. Evet yeterince terlemişim O nesi bir de duş havlusu var. Duştan çıkmışım duş maceramı anlatayım mı? Nereleri? Firdiklendin mi güzel bir Güzel şey? bir fircikledim kendimi. En güzel şekilde cillop gibi çıktım. Ondan sonra geldim artık giyinme faslına geldim. Baktım etrafta ee, diri vücutlu pek çok insan. Neyse. Herhalde spor salonunun en zevkli tarafı da orası. Orası neyse oyun odası mı? <gülüyor> Diri vücutlu insanların sohbet anı. Yani, sohbet de etmiyorlar. Herkes birbirinin kes. Süzüyor. Süzüyor. Bakayım bunun Başka kaflar türlü... kavun kadar benimkiler Başka kavun. Başka türlü anlaşılır. Neyse devam et. Ondan sonra e, efendime söyleyeyim ben de dedim giyinirken şey olmasın ayacıklarımda ıslak evet. ter havlusunu yere attım üstüne bastım. Fahir'in ayakları çok bakımlıdır Evet zarif ayaklarımı da fütursuzca sergiliyorum Sen zaten ellerini ayaklarını çok beğenirler Çok beğenirler ve burası da bir soyunma odası Bunu burada sergilemeyeceğim de nerede sergileyeceğim ve Tabii canım Ondan sonra sonra bir ara bir bakışlar hissettim Üstünde Ayaklarımda Delici bakışlar Delici bakışlar zarif ayaklarım gene dikkatlerden kaçmadı diyerek Gene kendi kendime övünüyorum Bir Hı -hı. taraftan da O esnada bakışlar daha da keskinleşti Ayacıklarımda sıcacık bir hissiyat oluşturdu Sonra iyi giyimli diyeceğim. Giyimli olmadığı diyor. için. E, çıplak bir bey. Çıplak bir bey. yaşça biraz benden hallice. Şöyle dedi. Bu havluların stener olduğunu düşünmüyorum dedi. Efendim dedim. <gülüyor> stener dedi. <gülüyor> Doğru dedim. Stener derken. E, bunları dedi çok şey yapmıyorlar. Ben de dedim ki ayacıklarımdan o kadar etkilendi ki. Stener olmayan havlulardan. ...benim mı? ...mikrop kapacak seni beni, düşünüyor zannediyor... ...beni düşünüyor zannediyorum... ...burada dedi kolibasili olabilir... ...falanlar olabilir, filanlar olabilir... ...ben de şey diyorum... ...yok canım o kadar abartmayın... ...yani hayatta neler oluyor... ...ben o, o şeylerdeyim... ...bayağı temizliğe gidiyor bunlar yani... ...kuru temizlemesi var falanlar, filanlar... ...müzikler... ...o zamanlar böyle... ...ondan sonra... Şu arkadaşa da bir merhaba Şu arkadaş, mi? hoş geldin şu arkadaş. Oktaycığım, sen yerle şuraya gazetelerini açana kadar ben keyifli bir anıyı ikinci defa dinliyorum. Onu... <gülüyor> o keyifli anıyı ben paylaşmak istiyorum. Sonra adam demesin mi o iyi giyimli bey bana... Ol dedi, o haluyu dedi. Yarın dedi siz kullanırsınız. Bu dedi, yarın öbür gün bana da denk gelebilir dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle... Günaydın öyle gidin canım. Hayır ya. <gülüyor> Vallahi Oktay şu anda çok dramatik bir anıma denk geldin. Hikayemin en dramatik anında gülüyorsun ya aşk olsun. Evet Oktay. Olsun Sadece sana. başını dinledim. Hmm. Hangi başını? Orta Spor Salonu'nu. Evet, anladım. Ondan sonra... Yok dedim ya niye öyle, yani yok. Yani dedim. özetle diyor ki ter niye ayak ah havlusu, ter havlusu yaptı? Ter havlusu değil o zaten şey dedi baş havlusu diye tabir ediyor. Baş havlusu niye ayaklarını sürüyorsun? Niye ayaklarına sürüyorsun? Bunlar o kadar güzel yıkanmıyor. Ben o anda adamcağıza bakınca anladım. Kesin dedim evde dedim mutfak lavabosunda elini de yıkatmıyorlardır beyefendi küçüklükten itibaren. Çünkü mutfak lavabosunda biliyorsunuz el Yıkanmaz. Neden? Mikrop ürer. Mikrop ürer diye anneler benim çok söyler. Peki sen mikrobiyolog dinleyicilerimize ne sormak ya istiyorsun? Ya öyle bir şey o var O havluları güzel yıkıyorlar mı diye. Hayır mi? ya sormak istediğim şey şu. Ayaktaki diyelim ki böyle bir şey var. Hı -hı. Diyelim ki benim o zarif ayaklarımda musibet bir mantar bitti. Tamam. Bu ayak ve ayağıma sürdüğüm bu havludan ki böyle sürme falan da yok üstüne bastım sadece. Daha sonra yıkandıktan sonra vesaireden sonra o beyefendinin başına benim e, Ayacıklarımda olmayan mantarlar Geçer mi geçmez mi Sevgili dinleyiciler uzmanları herhalde Soruyu net bir şekilde anlamıştır Telefonumuz 210-30-30 Ayaktan başa Güzel bir türküde olacak gibi <gülüyor> Ayaktan, Ayaktan başa, başa mantar başa, geçer mantar. mi Ayaktan başa havlu aracılığıyla mantar geçer mi Vasıtası inan Bu beyefendinin rahatsız olduğu şey iki uç noktası ya vücudun evet. Ayak ve, ve baş Ama birbirinden ırak bir O ortadaki Bu duş hmm. havlusunun oralara buralara sürülmesini o kadar onu e, Ben dedim yani bütün havluları yıkıyorlar <gülüyor> ama ayak havluları onları yıkamayalım oradan mantar geçsin diye hemen telefonlar gelmiş Fahir hemen onları bir bakalım. Alalım. <gülüyor> ama bu başka bir şey miydi Fahir spor salonunun üyesi miydi? Üye. Günaydın efendim. Azasıydı. Ha, tamam. Yani öyle şey değil. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Kime görüşüyoruz beyefendi? Murat Bey. Murat Bey hoş geldiniz. Yapıyor musunuz spor Murat Bey? Günaydın Burak burada da, ha, e, da. Sizde ee, böyle ortak ağıl mı kullanıyorsunuz? Yok ortak kesinlikle kullanıyorum. Ben askerde gelmişti öyle bir şey başıma. Ne olmuştu Yani, yani ayaktan başa geçer miye geçer mi durumunu ben şimdi kendim üstünden yüzeyden bir şeyler aradım. Benzer iki ağılını kullanıyorduk biz iki arkadaşla. Ee, kendi ağılını benim tarafıma koymak suretiyle ben normal elimi yüzüne alıyorum Sildim ama e, mantar taşıyormuş kendisi de senin gerisinden ense kökünden aşağı doğru yani omurga hızasına doğru bir şeyler süremeye başladı ben de bir süre sonra. Hmm. E, hemen doktora gittik mantar bu dedi. Dedim bende mantar yok yani hiç, hiç görülmüş şey değildi daha doğrusu bende. E, başka bir yerinin ürününü kullandım mı dedi. Yani eşyasını, tişörtünü giymiş örgüsünü diye. Gelince birliğe şeye baktık haklıra baktık haklı benim değilmiş. Hmm, bir, peki şey soracağım. O havlu yıkanmış mıydı, yıkanmamış mıydı ve ayağını silmiş miydi arkadaşınız? Badiniz ya da. Zaten ayak havlusuymuş şeyin, <gülüyor> e, muhterem kişinin. Muhterem kişinin. Onu da <gülüyor> sevgiyle anıyoruz bir kez daha. Yani mantar ayak dillemiyor Nereye bulursa oraya yani Oraya şiir, yerleşiyor. Bırakıyor. Ama, yani ama yıkanmamış. Burak Bey'in hikayesinde öyle bir şey var. Evet yıkanmamış. Yıkanmamış. Yani, yani, onun kullandığı al... değil mi? Mantar olduğundan emin misiniz? Bir de. Sözünüzü kesin özür. Hı hı. Yani mantar olduğundan misin çünkü dönem itibariyle şimdi Ufak kardeşlere çıkmaya başladı Mevsimsel alerji diye bir şey söylemiş Evet evet var benim kızların başına geldi evet. ya Kıpkırpız oldu her tarafı küçük kızım. Yani aynen mantar olmadan önce mantarın Kesin kesinini bence bir koyturun ondan sonra İşine başlayın çünkü mantar için verdikleri ilaçların bir kısmı zaten çok can yakabiliyor Şu anda çok ortada öyle bir şey yoksa. Ortada bir şey olması Orada... durumunda Böyle bir şey olma ihtimalini Ben ee, merak ediyorum Gerçekten Gerçekten hani, zaten bıraktım. Önce bilir kişiye danışmak lazım böyle. Ben yani, evet bir, bir bilene danışırım. Yani. Siz bir anınızı paylaşmış oldunuz Geçmiş size, olsun Burak geçmiş Bey. Geçmiş olsun. Aynen. Teşekkürler Sağ olsun. Bey, hayırlı teşkürler dilerim. <gülüyor> Zamanında sizi duyduğunuzu. Vallahi güzel bir konu açtın Fahel. Sabah sabah mantar mayası bu konuda ki <gülüyor> adı olan var yani. yani memli havlu kokusu var benim şu anda burnumda. Günaydın böyle. efendim. Alo, günaydın. Hoş geldiniz hanımefendi. Bir hanımefendiyle mantar konusunu konuşmak ayrı bir zevktir sabah Valla bu anı bekledik yıllarca. <gülüyor> mikrobiyolog falan <gülüyor> mısınız? <gülüyor> e, efendim? Yani mikrobiyolog falan mısınız yoksa mantara karşı e, özel sadece, bir e, Sadece sadece sadece biyoloğum ama tübbi mikrobiyoloji dersi aldım. Tamam uzmanısınız e, işte. O yüzden biraz da bu mikroplara karşı ilgim var. Merak <gülüyor> var öyle <gülüyor> şeyler diyorsunuz. <değil> <gülüyor> İsminiz nedir efendim? Önce onu öğrenelim. Efendim? İsminiz? İsmim Sibel. Sibel Hanım, Sibel Hanım buyurun. buyurun açıklayın. Dinliyoruz. Efendim. Kamuoyu ee, ben... zevkle bekliyor şu anda. <gülüyor> ben şöyle tıbbi mikroloji dersinden hocamın şöyle demişti. Ee, parazitler özellikle e, mesela işte cinsel yolla bulaşan parazitler mesela işte e, havlulardan geçmeyebilir. O yüzden kesinlikle başkasının havlusunu kullanmayın. Yıkansa bile sikerli olmayabilir. Ee, mesela e, havuzlardan geçen hastalıklar var. işte legioner hastalığı deniyor falan. Hı hı. Hani bu tür şeyler var. Yani o, e, ama... Böyle bir şey var hı. yani diyorsunuz yani. Var var evet. Peki bir şey soracağım. <gülüyor> Şimdi yüzden, biz otele motele evet. gidiyoruz, spor salonu. Yani sürekli yanımızda bornozumuzu, havlumuzu, falanımızı, filanımızı yanımızda götürmemiz hijyen açısından önemli mi diyorsunuz? Ya ben götürüyorum evet. <gülüyor> o dersten <gülüyor> sonra önemli. O dersten sonra nalet gelsin diyorsunuz anladım. <gülüyor> Dersi iyi dinlememiş evet. olabilir misiniz? Hani bazen ben de böyle hani okuldan hatırlıyorum. Bazı dersleri çok yani. Belki de o dersten kaldınız mı geçtiniz mi ilk seferde? Yok geçtim geçtim yani. Ama ben, kaçla, geçtiniz yani? kaçla geçtiniz yani? Kaçla e, geçtiniz? Yani B1'le geçtim. d ile geçmiş adam gelmiş burada. Bilir kişilik bu <gülüyor> Olmaz. Olmaz ben hayal O zaman siz direkt mikrobiyoloji <gülüyor> uzmanı buluruz. Esafla, esafla yok yok. Sibel Hanım fare'nin duymak istediği şey şu. Hayır canım hiçbir evet. şey olmaz. Onlar yıkanıyor. Gibi bir bilimsel yani, açıklama evet. duymak istiyor ama galiba yıkanıyorlar doğru. Ama bazı parazitler işte yumurtalar falan bir şeyler var biliyorsun. Ya benim yani ayağımı çişe üretim çiftliğine döndürdünüz. Öyle bir şey yok. <gülüyor> Kurban alayım o zevik öyle bir şey çıkar. Bir dakika fare yumurta dedi Sibey'a bir şey dedi. sorun yok. Sorun yok ama sizden önce ayağında mantar ya da parazit olan birisi kullandıysa o zaman e, o amca açısından sorun olabilir. Peki hmm. nasıl temizleniyormuş bunlar Sibel Hanım? Yakacağız ya demek onu, ki. Havl yani Havluları e, havlu yakarak stenir hale getiriyor. Deterjanı mı daha <gülüyor> i̇şte çok kol, havlu koyunacak? Havluların yaşamını sürdürüyor. En iyi var. O ortam onlar için uygun. Ha, açık havada ee, kurutmak suretiyle kurtulabilir o zaman. Ha, Güneşte falan. o belki etkili olabilir. Yani Ay, mutlaka sterilizasyon şart artı belki e, şey açık kama Güneşli bir ortamda kurutmak, hmm. yıkandıktan sonra falan Hayır gibi. belki de bu evet, şey gibi yani Çok nemli kalmaması lazım. Hmm. Bizler ne, neden bakterilerin çünkü... dünyasına giriyoruz? Onların habitatı sonuçta, ıslak havlu. Bizler belki insanlar bir, olarak açma sapan bir hareket ormanda, yapıyoruz. Ormanda <gülüyor> vahşi hayvanların alanına giriyoruz. Ya, Burada ya da aslında öyle. Aslında şey, e, bakteriler her yerde yaşıyor. Bizim her yerimizde var onlar Maalesef. Da, e, maalesef. maalesef hani onlarsız olmaz bizim flora denen bir şey var. Ağız flora'sı işte ayak flora'sı diyor, diyorlar da. Hayır ben onu evet. aura olarak düşünüyordum. Ağız auramız var, evet. ayak yani auramız şey. var. Yani. Peki Sibel Hanım e, siz uzmankan hemen onu da soralım. Mesela yere ekmek düştü. Hemen alırsak mikroplanmadan yiyebilir miyim? Yoksa 3 Sen... saniye kuralı geçerli mıdır? Yiyebilir, yani? Yiyebilirsiniz. Yani ben o, o konuda o kadar da değil yani. Ya o, o kadar, kadar da, da değil diyorsunuz. Belki mantarlı ayakta çıplak ayakla gezen bir adam az önce bastı oraya ve ortam evet. nemli Halın Ve ortam nemli. nemli halının 9'u nemli Afiyet olsun mantarlı ekmeklerimiz <gülüyor> hemen gelir hemen. çok sağ olun efendim görüşmek üzere hoşça kalın güle güle <gülüyor> şey dedi efendim Geçiriz. cevabından dolayı geçmiş olsun dedi sana faiz evet bu da yani hem yani geçmiş olsun bek... lafı da yedin diye dediğin cevabı hayır yani ben hiç. zaten hem lafı yediğimle kaldım anını da güzel anlatamadığın için herkes, herkes seni hasta zannediyor. mantar bombası zannediyor hayır öyle bir şey yok ben zaten beyefendi cevap vermedim Anladım bakışlarınızdan rahatsız olduğunuzu Dedim ondan sonra o da dedi Söylemek istemedim gerçi çok nezih söylediğiniz için Hani teşekkür ederim dedim Böyle bir ortamda hiç kabalık yok Şu anda bende mantar yok demiyor bu cümleleri Ben bir, bir de bağıra, bağıra onu söyleyeyim Bir de anını tekrar mı anlatıyorsun ortadan başlayıp <gülüyor> yok Günaydın efendim Günaydınlar Kimle görüşüyoruz beyefendi evet, Berkan, Berkan, Berkan Bey hoş geldiniz. Yapıyor musunuz spor Berkan Bey support yapmıyorum. Yapmıyorsunuz. Peki insanlarla öyle o zaman ortak avlu falan kullanmıyorsunuz. Ortak havlı kullanma gereği uyum yoktur. <gülüyor> bir uyum. Öyle bir evet, uyum bulun, yani. bulunmamaktadır. Peki ne diyorsunuz? Ya, bulunmamaktadır. Berkan Bey ne diyorsunuz bu olaylar hakkında? <gülüyor> ya mantar konusunda şimdi ben eee sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Şu anda okula gidiyorum. Hı. Ama mantarlar hakkında çok aşırı geniş bilgim olmasa da yani bu mantarın yani e, geçiş sürecinde ayak hijyeni çok önemli. Yani e, ayakların havluyla ya, temiz bir havluyla kullanması gerekiyor. Aynı, Aynı havluyla. Sonra, ayakların kullandığı havluyla. Diyor ki Fahir havlu yıkandıktan sonra yüzümüzü gözümüzü kurulasak mesele olur mu diyor. Yıkandıktan sonra mı? Yıkandıktan ve kurutulduktan sonra. Yok. Ayaktaki mantar safhada e, çıkmaz. Yani e, evet ayak mantarı ayakta takılan bir şey diye ben de öyle hep şey yapıyorum. Yoksa çıksa oradan herif yürür. Yani, yani lan bunun bu ayaklarda ayaktan takılacağımıza biraz geçiyor. daha yukarı takılalım der. Yani bir manzarası var bir şey var. Bütün gün öyle kapalı ortam. Ha, o şekilde evet. Ayrıca e, bu mantarlar e, havuzleri daha çok ortak terlik kullanımıyla geçiyor. Yani ayaklar ayağı ama. Ha ayaktan, ayaktan ayağı. Ayağı. Camdan yok, cama ayaktan, ayaktan evet. Ha terlik diyorsunuz bellikten geçiyor daha çok. Yani havlu ile ilgili çok bir çıkıntınız olmasın. Yani havlu kafeye çok takmayasın. 50 dolarla daha çok. Anladım. Peki tamam. efendim çok teşekkür, çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz efendim Tıffa Güçlü'ye. Bu arada ilk dinleyicimizin söylediğiyle tam tersi bir tam şey Tam çünkü hı hı, biyoloji ve ya. tıp konuları tamamen biliyorsunuz farklı bakış açıları. Hayır ilk dinleyicimiz askerlik anısını anlatıyor. Ha evet ilk dinleyici. O belki başka mantardı canım. O belki hakikaten ayak yani. Ayak havlusundan geçmiş ama enseden itibaren. Valla ayak havlusunu dönüşüm, o başka bir belinin şey nerelere sürdüğünü bilmiyoruz ki. Belki başka yani. Sonra utandı ayak dedi belki. Evet abi bu benim ayak havlumdu falan demiş de olabilir. Belki ya. adamın her şeye ayrı havlusu var. Hayır meraklısın mısın bu tip. Çünkü telefonlarımız var hala ister misin? Va Hayır ben böyle çok iyi. Şimdi hep sen o birisi beyefendi şey dedi, arasını istiyorsun hayır, değil mi? Hayır hep birisi işte biz zamanında okulda öğrenciyken aldığımız ders diye anlattı. Ee, bir başka dinleyicimiz askerlik anısı anlattı. Bir dinleyicimiz de ben dördüncü sınıfta fakültesi öğrenciyim. O şekil olmaz diye anlattı. Ne istiyorsun sen tam ona göre alayım ben telefonu. Yetkin bir bir yani. Sibel Hanım işte gayet yetkindir. Yetkin Günaydın tabii. efendim. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Mehmet Fen Ege. Günaydın Me Oktay, Günaydın, günaydın Mehmet. Günaydın Uzay Mehmet geldin. Bey. Sesiniz çok net geliyor. O yüzden en yetkin kişisizsiniz diye düşünüyoruz. Buyurun. Valla e, orta, orta sondan beri spor yapıyorum. O yüzden Hı -hı. E, aynı zamanda otelde çalışıyorum. Hani bu temizlik firmalarıyla. O otel haların ha. konusunda ha. bilgi sahibiyim. Tamam. Şahane. İstediğim cevap şu anda ayağıma geldi <gülüyor> gibi hissediyorum. Buyurun dinliyoruz sizi. Kulağımızı açıp. Ya ben oradaki beyefendi tarafındayım. Hangisi? Ee, Siz o tarafta olun. Çok güzel buyurun. Ben sizi baş başa halledirim bari. Biliyorsun zaten programa o multi gelecek benim. Müjdelik adamsın. Fitness Center'daki havluları iki tane havlu kendine, kendi evinde temizleyebilirsin güzelim. Ya. <gülüyor> güzelim. Yani o ne kadar yıkansa da şey Olmaz mı diyorsun? Yok. E, yani ben biliyorum hani gidip firmaları şey yapıyoruz ama yani e, mümkün değil yani <gülüyor> mikroplardan kurtulması o havlunun. Bir de ayak altındaki mikropları dezenfektan yapın yani. nedir? Öyle Bireş, hesabını size böyle Falan da Yüzünün ağzını siliyor. Peki Mehmet Bey bir şey soracağım. Ee, evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Bekarsınız. Ailenizle mi yaşıyorsunuz, bireysel mi? Bireysel yaşıyorum. Ee, bireysel emeklilik <gülüyor> yaptırdınız mı düşünürsünüz? Düşünür müsün? <gülüyor> düşünür müsün? <gülüyor> <gülüyor> yani eğer ailenizle yaşadığınız dönemlere şöyle bir dönecek olursanız. Anneniz? Evinizde mutfak lavabosunda elinizi yıkamanızı izin verir miydi? Vermez miydi? Hiç yıkamadım şimdiye kadar. Hiç yıkamadınız. Hiç Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Ne alakası var şimdi? zan altında <gülüyor> bırakıyorsunuz? <gülüyor> başka sorum yok. Sanki bir şeymiş gibi zan altında bırakıyorsun. <gülüyor> Belki. Bilmiyorum. Benim ya başka sorum yok. el yıkanır mı? Nasıl Yani. Mutfakta el yıkanmaz diyorsunuz. Benim başka <gülüyor> sorum yok. <gülüyor> çok sağ olun Mehmet Bey. Başka, başka soru <gülüyor> yok. Teşekkür ederim. Evet, pe <gülüyor> evet, evet, teşekkür Orhan ederiz. Kusura Biz kusura de anlayan gerçekten senin soruların. Yok yok, sen kusura bakma. Yani <gülüyor> <gülüyor> anlıyorum ben. Senin dalgınlığına gelmiş anladığım kadarıyla ama gerçekten hani aynı şey senin başına gelse hani <gülüyor> Ya Mantar yani. mı yani? Abi başkasının ayağından gelen mantar mı Fai'rin başına gelse? çok Sadece ayak söz konusu değil. Orada insanlar bütün vücudunu kuruluyorlar düşünün yani. Oralarını no, Orlarını buralar. Yani diyorsunuz ben ki... hiç bu şey girmeden, polimeye girmeden kendisine özel başka renk o, spor sonunda kullanılmayan bir renk vücut ee, mesela havlusu almasını veya ayak havlusu almasını hakikaten şey niye öyle yapmıyorlar aynı renk yapıyorlar bütün havluları ya bir, bir hafif alıyorlar bütün hafif üyelerin boyut, isimleri oraya nakışla var. işlense hafif bir boyut farkı var oradan kullanıcının şey yapmasını bırakıyorlar evet, yani evet, Ayırması... çok güzel bir fikir aslında aslında abi. kişiye özel havlu üzerine etiketle isminin işlendiği bir havlu evine götürebileceği bir havlu olabilir yani temizliği Onu, kendi yaptım onun yapan bir sistem var mesela havlucu <gülüyor> ha, ha, <gülüyor> <haliciden> <gülüyor> alıyorsun. Bu benimki diyorsun. Zaten başkasının eline de geçmiyor. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Görüşmek Bak, üzere. Görüşürüz <gülüyor> Mehmet hoşça Far çok özür dilerim ama bu olaydan e, haksız çıktın gibi. Değil. Ya vallahi <gülüyor> acaba siz... şöyle düşünüyorum. Haksız olabilir misin bu olayda? Ya yani? ben ha... ya tamam herhalde haksızmışım. Ya ne yapayım? havlu ya. alayım ben. Şey yapayım ya. Gideceğim befer. adamın ya. yaptığı ayıp sonuçta. Şey <gülüyor> deseydi daha güzel olur. Bunu bir yarın yayında konuşur musunuz deseydi. <gülüyor> bence daha şey olurdu yani ben tabi bilgilenmeye çalıştım ama çok da şimdi yani dediğim gibi randımanlı bir bilgilenme olduğunu söyleyemeyeceğim ee, ama kabul ediyorum muhalefet şerhiyle kabul ediyorum sen ne tip bir şey istiyordun peki ya ne alakası var öyle şey olur mu ya ayak mantarının şey, işi var kafada şey, Ayrıca randıman o, o zaman bu mu yani? ne, ne otele gidelim orada kullanalım hep sürekli yanımızda kişiye özel havlularımızı affedersiniz kullanalım lütfen çok teşekkürler Fahir. Bu da güzel bir mesaj oldu. Modern Sabahlar devam edecek sevgilinize. Azıcık reklam dinleyelim ama. Modern Sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Otu Sabahlarda yeni bir saat başlıyor. radyoların Otunun bir kez daha günaydın. Radyo Otunun 109. özel gösterimi Mad Max Fury Road'a davete vereceğimizi söylemiştik herhalde değil mi programın ilk dakikalarında pardon öyle. siz yoktunuz o sırada ha verelim canım sudum sudum sud zul. kudum kudum niye sen bize laf soktun ya yeni saatin başına ters boşuna... kalkmış ters kalkmış ters mi? kalkmış vallahi ters, Valla, ters oldu ben gerek yayından gerek içeriden aldım Anladım. hava o saatinin alarmı 6.30'da çalıyor ve ondan önce uyanıyorum ondan önce dediğim 6.30 alarm çalmadan önce uyanıyorum böyle demek ki, uyanıyor. ki vücut alışmış Yo. hiç <gülüyor> öyle bir şey olmam. Ali, Alin alışmamış. Öyle düşün. Bunca Ali yılda... baba kalk artık çok acıktım. Ha, Ali, çok Alin uyandırıyor. Evet, vallahi tostları hazırladığımda çaldı Alin. Düşün. Daha acıktı bir şey var mı? Altı buçuktaki alarmdan önce kalkmaktan. Bakayım. Bir iki şey daha var. Ben Ama zorundayım. onlar Ama tabii da konumuz, da dışında, yani. konumuz dışında. Konumuz <gülüyor> dışında. O yüzden tersten mi kalktım, düzden mi kalktım bunu bu çocuklar, <gülüyor> çocuklar, çocuklar, çocuklar. Evet, madem öyle dinleyicilerimize davet ederimizi verelim. Bir çiftte davet edeceğiz sevgililer. Mad Max Fury Road. Öyle böyle değil, zorlu bir yol, hayat yolu. Birlik yolu, beraberlik yolu iri olacağımız, diri olacağımız bir yol diyor. Yolun başında Mad Max ve en son filmin sonunda beraber yürüdük biz bu yollardayı söylüyorlar. En, en başında da şey diye açılıyor biliyorsunuz film. Ah Mad Max kardeşim ah! Öyle uzun uzun açılıyor ondan sonra da be, o şarkıyla bitiyor. İstanbul'da mali şube suçlarla... Ee, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü para karşılığı sahte evrak hazırlayan bir çete yakalamış. Allah Allah. 100 liraya istediği sahte belgeyi şey yapıyormuş. Mesela sen Anadolu Lisesi'ne yedekten giriş belgesi hazırlayabiliyor mu? Mesela. Hazırlar tabi de senin biz onunla zamanı çok var. <gülüyor> <gülüyor> Onu nereden alabiliyor? O dönem İzmir'de oktabii yani kaç sene önce 30 sene önce neredeydi? Teşekkür belgesi. Teşekkür takdir belgesi. Takdir öğrenciler için falan hepsini bunlar hazırlıyormuş. O kutsuzunu hazır ikame. Dediğine takdir teşekkür belgesi 3 kuruşu hazırlayan adamın kimseye zararı olmaz ya, ya çocuk takdir teşekkür de... belgesi hakikaten ama şimdi o çocuk ona alışırsa var ya takdiri teşekkürü öyle, ha, öyle bir, Evet. Bir abi teşekkür. enayi gibi çalışıyorsunuz gidiyorum veriyorum 100 liramı ama harçlığını biriktirmeyi öğrenir ne yani kadar güzel o da takdir edilmesi Ve... gereken bir şey değil mi doğru bence zaten takdir belgesi ona istinaden verilen bir belge orada çocuk ne kadar güzel emek emek harçlıklarından biriktirip 100 lirayı götürüyor adamlara takdir. Teşekkür belgesi de aynı fiyat mı yoksa teşekkür 50 takdir 100 falan gibi yok yok aynı fiyat ya. Mesela aynı fiyat da niye tapu. teşekkür ederim. da aynı fiyat. Tapu <gülüyor> tapu. <gülüyor> Sahte <gülüyor> tapu. Mesela çocuk e, öğrenci gitmiş takdir belgesi alacağına tapu almış oradan yakalanmışlardı Çete öyle çökmüş. Babasına götürünce bu ne? Bu ne çocuğun falan filan. Daire, ev aldım ben. Okuldan verdiler bunu deyince. <gülüyor> 100 liraya ev aldım <gülüyor> okuldan daire verdiler. <gülüyor> Ee, ve tabii yani, yani tapu diyoruz bilmem ne diyoruz falan filan da yani burada şeyler de var. Ee, bu çetenin hazırladığı e, teşekkür belgeleri, işte sertifikalar. Mesela Onlarla... şu kursa katıldım bu sertifikamı aldım efendim diye özgeçmişini ha, sonuna ekleyen ha, adamlar şeydir. varmış. Sizin var mı belgeniz ve dinleyicilerimizin var mı belgeleri? Bence onları soralım öğrenelim bakalım kaç gerçek. Kaç saatte çıktı? Kaç nüfus cüzdanı falan da belge sayılır değil mi? Hocam yani onu da paşa Ford. Hızlı çıkıyor aslında nüfus cüzdanını sahte yapmakta. Ben şeyden aileler <gülüyor> Ayrıca... bu alengirli bir iş için yaptırıyor bunu. <gülüyor> Çünkü kaybettiğinde gidiyorsun ama iki <gülüyor> dakikada 2 dakikada yapıyorsun nüfus cüzdanı daha ucuz, ucuz daha... bir de. Neyini değiştirmek hiç istersin ya? Doğum tarihimi değiştirmek. De? değiştirmek Yaşımı yani. yani. değiştirmek, değiştirmek isterim yani. Doğum tarihi mi? Nereden? Ben fotoğrafımı değiştirmek isterim. Sahte nüfus cüzdanı gerçi tabii yer yani ben mesela Fahri bir nüfus cüzdanı şey yapsam onu kaybetsen bulamam. Neden? Çünkü yani, zaten benim değil. Şöyle, şöyle, haram nüfus cüzdanı. Haram nüfus olduğu için bulamam. İnsanları kandırabilirsin ama kendi kendini kandırabilir misin? <gülüyor> Sen kendinin Fire Lynch olmadığını bildiğin halde o Fire Lynch, Yani nasıl kendini kandıracaksın? Kandıracaksın derken Jackson veya Jackson. Valla sahte... Acaba... Facebook'taki profil resmini değiştirme gibi devamlı olarak nüfus cüzdanında fotoğraf değiştirebilir misin? Yoksa kaybettim mi? Valla bence onu sürekli... Varlar mı orada hiç? Dijide... Siz de habire kaybediyorsunuz ya naa Yok canım o fotoğrafın bence sürekli olarak değişmesi lazım. Her sabah kalktığında bir böyle... Tipine bir bak. Bir şey Yok yani. tipine bak değil bence günlük olarak değişmesi lazım. 6 ayda bir. Ben ya. değiştirdim ya benim leş bir gözlüklü fotoğrafım vardı. Lise yıllarında buradaki fermuar sesi Ege Bey'in e, cüzdanının fermuarlı olması beni korkutuyor Ege değiştirmişim evlendiğimde değiştirmişim orada evliyasın ne? diye ha orta evliyasın diye o önemli çünkü aa para da basmışlar bunlar. Ya Esas, ya. <gülüyor> Esas sıkıntı galiba ya sıkıntı o. Yani 300 bin lira değerinde. Teşekkür belgesinden bir şey olmaz da para basarsan o biraz sıkıntı olur. Abi. teşekkür, Teşekkürle başladık demişler zaten açıklamalarında. Aha. Ondan sonra neden para basmıyoruz biz diye bu çete elemanları kendi aralarında. Çünkü bayağı yapalım. iyiyiz bu işte. Bence biraz işi büyütelim bunlar. 50, 100 ve 200 liralık sahte banknotlar. Eyvallah abi. Ama Hiç, ne oldu sonunda? Kimse 20 liralık basmıyor. Galiba şey evet, kurtarmıyor. Evet, maliyeti evet, kurtarmıyor? Maliyeti kurtarmıyor galiba. Tabii doğru kurtarmıyor ama ne oldu sonunda? Gitmez i̇şte abi bana girişi onlar. zaten bunun 21.75 Ben ee, kalpazanlara da yol göstermek istemem ama hı hı. şöyle bir durum da var yani 100 liralar 200 liralar bu sahte mi diye bakılıyor da 20'liklere çok bakılmıyor yani. Ne tabii canım 20'liye kimle baksın yani. Ama maliyeti kurtarmıyorsun tabii o yüzden. Maliyeti kurtarmıyor. Maliyeti nasıl kurtarmaz ya? Kağıt parçası değil mi sonuçta bu? Ya bu adamın sanatçısı var bilmem Yani renkli Abi, fotokopiden var. Ba i̇ki kalıp daha bas o zaman maliyet için. Sürümden i̇ki, kazanırım mı diyorsun iki, Ege? 2 üç kalıp tasarım. Zaten tasarımın Ege beyin da... ticaret anlayışı. Sürümden kazanıyorum zaten. Hayır tasarımın bunun şey yapmıyor mu ya? Merkez Bankası yapmıyor mu tasarımcıya ne para vereceksin? Hayır canım sen renkli fotokopiye dönderdin hemen iş Adamlar... değil taksitçiye para para veriyorsun dite eden adam çünkü kaşesi yüksektir. İyi takdir Sanatçı adam. sonuçta. Bu bir kere değil mi onun şeyi çıktıktan sonra Olur kalıbı. Hocam kalıbı sonra. hazırlıyor, kalıbı kaçı hazırlıyor? Kaç tane basacaksın? E bol kaça bol hazırlıyor. bas ya. Bol mısın? bol basıyoruz. Onun kağıdı da pahalı sen hep Hı -hı. böyle Tekstir o zecadı ile karıştırdık. Kalpazanlığı kimseye buradan tavsiye etmedi. Valla kalp şey çok para verdik. E, kağıda para kalmadı. Hep Tektir, Teksir bastık. Oradan yakalandı. <gülüyor> bir de orada sanatçı nasıl emin oluyor ya? Kendine Niye sanatçı para... diyorsunuz pislik adama ya? Pislik... Ya adam sanatçı onun. Doğru, pislik adamlara da Tam hizmet eder pislik adam. Sanat. pisliktir değil mi? Şöyle diyelim. Karanlık sanatlara. Karanlık sanatlar. Evet. Adam. Karanlık sanatları nasıl dövüş sanatları var? Bu da karanlık sanatlara gönül vermiş birey. Bak, çetede bir adet çete yakalanınca bir adet ruhsatsız tabanca ile geçirilmiş. Ona o... niye ruhsat yapmamışlar? Tam geri, geri zekalılıkta oymuş ya. İlk önce kendi işini bir halletti. E ve mum dibine ışık vermez. Terzi söküğünü dikemez. Gerçi o... evvel çete yakalandıktan sonra şey demezler ya. Bu tabancanın ruhsatı var. Bu, bu, bu bunda sıkıntı ruhsat yok. Deriz. Diğerleri 300 bin lira değerindeki o paralar sıkıntı, da, o... Bunda sıkıntı yok. sıkıntı yok Hangi şubeydi bu Oktay? İstanbul, İstanbul mali var. şu suçlarla mücadele. Mal İlk önce bak silahına ruhsat. Ondan sonra git bir tane belediyeden şey ruhsatı hazırla. Para basma ve <gülüyor> çoğaltma merkezi ruhsatı. Hazır Çalışma, ruhsatını, Çalışma ruhsatını da hallet İlk önce Sen... kendi işlerini hallet kendini güven al Bu... i̇yi, ma... i̇yi niyetle safiyane duygularla Tavsiye veriyorsun ama ee, Olmaz Ege Olmaz doğru buradan Anladım. kalpazana yol göstermiyorum. Hayır, Bir de mali suçlardaki adamlar hakikaten şeye... Kalpazanlık bağlayacaklar. Her şey sahte diye hayatlarında düşünecekler O da çok büyük sıkıntı Adam çıkarıyor kimliğini Sahte mi değil mi ne Acaba sürekli soru işaretleriyle Deli gibi doğru. bir şey oldusun yani O da mesleki deformasyon yani işte senin dediğin gibi kendini kandıramazsın ya Bu adamlar kendileri de her saniye aldatıldığını düşünüyor Mesela biz 3 ortak böyle bir kalpazanlık işine girsek Ben şimdi güvenemem ki Acaba sahte paradan mı verdi benim payımı? Gerçek paradan diyorum. mı verdi? demek bahsettiğimiz karanlık sanatlarla uğraşan adam vardı ya karanlık sanatçı. Aha. Her şey karanlıktır oğlum. Ondan sonra gerçi o anlar herhalde değil mi? Ya o zaten kalıbı yapıyor gerisine karışmıyor. Bana ne diyor ya ne yaparsanız yapın diyor. Ben diyor uğraşamam diyor yani. Ben diyor sanatımı icra ediyorum diyor sonuçta diyor yani diyor. Hmm. Ben diyor yani diyor. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun hayırlısı olsun. Hadi birazdan şeye başlayalım. Kurs ee, sertifika şeyleri falan da yapılmış. Bir sürü onlardan da yakalamış. Onlara kim para veriyor ya? Vermez. Yoga falan. kursu mesela sertifikası. Ee, adam direkt açacak işte. Gidecek yogacı olacak. Millet yoganın hastası şu anda. Yoganın hastası diyor. Sertifikan var mı? Ruhsat sürüyorlar. Ruhsat ya. sürüyorlar. <gülüyor> Laps diye çıkartıyor yoga ruhsatını. Bitiyor gidiyor yani. Doğru. Sevgili dinleyiciler dürüstlükten sapmayın. Aman Bunu ha kez diyoruz. daha söylüyoruz. Dürüstlük Eğer kazandı de, diye bir hikayemiz olsaydı çok güzel. Dürüstlük belki burada kazanmadı ama e, sahtekarlık kaybetti. Bak şöyle söyleyeyim. Dürüstlükte dürüstlük kazanmış gibi dürüstlükte her an kazanabilir yani. Eğer hikayeyi merak eden varsa şimdi ben dedim ya dürüstlük kazandı diye bitireceğimiz bir hikaye olsaydı çok iyiydi diye. Hı -hı. İlk saatte benim anlattığım bu havlu, havlu, havlu projesinde yani havlu projesinde havlu hikayesinde. Dürüstlük e, kazanmış mıydı orada? Dürüstlük kazandı. Ben, Nasıl, kim kazandı? Ben bunu onu? dürüstçe söyledim. Ben onu sürmedim ki o yere düştü ben yani yanlışlıkla üstüne bastım falan demedim. Böyle desem mesela. Sen ne dedin? Ben dedim. Ben hep yapıyorum bunu ki de. Ben bunu hep yapıyorum ya. Yani. Sen çıktıktan sonra gene yapacağım ki deseydin. Yani. O ne dedi? <gülüyor> ne dedim? Böyle baktı. Sen ne dedin? E dedim ne oldu zorunda mı gitti dedim. O ne dedi? <gülüyor> Niye öyle konuşuyorsunuz beyefendi dedi. Anladım. Evet hikâye diyerseniz dürüstlük kazandı. İki tarafta bir şeyler demiş ben de hikayeden bunu çıkardım. O zaman biraz şarkılar, türküler falanlar fıstıklar sonrasında modern sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar'dan hepinize bir kez daha günaydın sevgili sanat severler 9.31 oldu saatimiz Radyo Otur'un 109. özel gösterimine davetiye vereceğimizi söylemiştik Yarışma için vaktimiz yok ama Programımızın sonuna ama konuşmak kadar konuşmak için vaktimiz var diyorsun yani Et modern sabahlara neden ben diye Neden ben bit artık 2015 hashtag'iyle ee, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Twitter. Bit artık 2015 Twitter'dan. diyelim değil mi? Evet. Bir artık, evet. artık 2015. <gülüyor> bir artık 2015 hashtag, <gülüyor> <ilan>. <gülüyor> hashtag ile mesajlarınızı hashtag gönderebilirsiniz. Bir şanslı isim seçeceğiz. Çünkü çok önemli bir dosyamız var. Onu değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Bu yaşam reçeteleri Ege Bey'in son dakika flash girişmesi olarak ee, şu anda... Yaşamın anahtarını mutlu yaşamın, sağlıklı yaşamın anahtarını bir reçeteyle elinize verseler mutlu olmaz mısınız ya? Yani? zaten mutlu Al, ol diye mesela oturuyorsunuz bir yerde çat çat çat çat diye reçeteyi masaya vursa adam. Vallahi f... e işte sağlıklı yaşamın anahtarı budur çat diye vursan. Vursa valla bir hoşuma gider adam'a bir bakarım şöyle ee, eğer önce reçeteye bakarım reçete mi diye, diye sonra adama bakarım adam mı diye ee, mutluluğun formülünü de açıklamışlar da onun üstünde tekrar çalışmalar devam ediyor onu ben yarın öbür gün veririm yani sıkıntı olmasın. Ee, onu da bir formülizasyona döktüler. Ama biraz karmaşık. Ee, ama bugün konuşacağımız konu bununla alakası yok. Ee, biraz yaşam reçetelerinden bahsedeceğiz. Hayatımızı kaliteli e, ve benim yaşanabilir hazır, kılmak amacıyla. Benim amaçıyla. hazırladığım güzel bir şey vardı Ege Onu bulabilir misin? Yaşam reçeteleri diye bir e, program girişi ve e, giriş müziği. Galiba giriş şey müzik fon hazır değil de programın giriş müziği ve şeyi var. Siyal Yok. müziği. Ben onu sana sürpriz olsun diye. Onu da hazırladın mı? Hepsini hazırladım. Ay çok güzel ya. <gülüyor> Senin köşene ama sana da ufak bir sürpriz yapalım. Valla ben de şok oldum şu anda. Oktay Demirci ile Yaşam Reçeteleri Efendim? Ya ya ya ya ya ya ya Yaşam Reçeteleri ya yani özür dileriz Oktay yapacaktım. bu ya ben de abi ben sen benim şeyim gibi, ben ben ben ben ben ben ben ben ben Yani ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben yaşam ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ya ya ya ya ya ya yaşam reçeteleri. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir kez daha yaşam Reçeteleri ile karşınızdayız. Merhaba. Ee, yine her hafta olduğu gibi bu hafta da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu programa elimde... <gülüyor> başlayamayacağız Dur, ya. Hayır başlıyorum ben. Çok güzel şey yaptım. Ee, bir kere merhaba bu haftada... diye. Merhaba ya, dostlar hayır. diye gireceğim. Bir fonuna bak. Bir programla bütünlüğüne bak ya. İstersen ben açayım programı seni çağrıyım alkışlarla. Öyle yapalım o zaman. Abi. Evet abi başlığını tamam, alalım. Başlığını alalım. Oktay Demirci ile Yaşam Reçeteleri. Ya ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Yaşam Reçeteleri. Reçeteleri. Merhaba ben Ege Kayacan Oktay Demirci ile Yaşam Reçeteleri'ne hoş geldiniz. Hemen programımızın başında hatırlatalım. 23 Mayıs'ta AKM Kent Park sahnede Şahsi Şov Stand-up gösterim var. Biletler TV alkışlarınızla <gülüyor> kuvvetli alkışlarınızla Oktay Demirci. Merhaba. Merhaba dostlar. Merhaba teşekkür ederim değerli alkışlarınız için teşekkür ederim. Ee, her hafta olduğu gibi yaşam reçeteleriyle karşınızdayız. Bu haftada elinde yaşam reçetelerini tutan bir başka konuğumuz bizim konuğumuz olacak. İşte o isimlerden biri ee, bu haftada elindeki yaşam reçeteleriyle yaşam reçeteleri programına konuk olan Fahir Öğünç hattımızda ve dahi stüdyomuzda. Hoş geldiniz Fahri Bey. Ee, hoş bulduk Oktay Bey gerçekten seveyim. Alkışlar, Alkışlarınızı... Alkışlayarak koltuğuna geçiyorsun. Hoş geldiniz. Alkışlayınız da kuvvetli alkışlarınız da. Merhaba merhaba. Buyurun hoş geldiniz Faye Bakıyorum elinizde yaşam reçeteleri var. Evet Oktay Bey programınızı severek takip ediyorduk. Acaba bir fırsat olsa da gitsek ya Bey biliyorduk birbirimize. Aklımızda ne zamandır siz vardınız çünkü biliyoruz ki elinizde yaşam reçeteleri var. Evet Ve evet. dördüncü programımızda da sizi çağırdık. Siz de kırmadınız bizi. Hoş geldiniz. Buyurun yaşam reçetelerinizi dinliyoruz. Reçete 1 Belliğinizi koruyun. Belliğinizi koruyun. <gülüyor> e <Oktay> bey <gülüyor> nefesim ayarlayamadım yoksa ben de geleceğim. Normalde diyecektim. senin de söylemelisin. Çünkü <gülüyor> dönmesi <gülüyor> lazım beşamberci <gülüyor> desen. Vallahi ya şey açıkla bakalım. önce başlıkları alabilir miyiz Siz Evet. Reçete 2. Tansiyonunuzu izleyin. Tansiyonunuzu izleyin. Tansiyonunuzu izleyin. <gülüyor> Kuvvet taktımız reçete 3'e geçiyoruz. Evet. Reçete 3. Kesme benim 250 lira mı? Kesmeyin benim 250 lira mı? Kesmeyin benim 250 lira mı? Evet aksenuslar şimdi dur. Leşet 4. Yavaşlayın. Yavaş yavaş yavaş. Yavaşlayın. Ya ya ya ya ya, ya, ya yavaş oğlum. Leşet çok uzun ama. Devam mı ya? Çok <gülüyor> valla. Evet Fahim vaktimiz sınırlı. <gülüyor> İsterseniz 4 reçetenizi alalım bu hafta. 3-5 reçeteden bahsedeceğim. Ben hemen dinleyicilerimizi bilgiler 3-5 reçete. Reçetelerin ayrıntıları. Az sonra. Evet reçetelerin ayrıntıları bunu duyduğumuza göre ayrıntılara geçebiliriz Fahim Sakin bir şekilde evet, programımız e, devam edecek. Programımızın başında söylemiştik e, belleğinizi koruyun ona adeta gözünüz gibi bakın kimseciklere vermeyin herkes kendi belleğine sahip çıksın dışarıda bellek aramayın herkes kendi belleğine dönsün. Çünkü dışarıdaki bellekler o kadar hijyenik olmaya, olmaya olabiliyor e, mantarlısı var mantarsızı var. Ee, o yüzden lütfen kendi belleğinizi evinizden getirdiğiniz kendi belleğinizi kullanın. Kimsenin belleğini kullanmayın. Virüs bile olabilir. Virüsler, mikroplar, bakteriler everywhere. Ee, everywhere derken everybody's teşekkürler. Reçetez. Evet. Ne yapacağız, ne yapacağız diyenleri hemen şöyle ben dinleyicim. Mizahla sa şey, <gülüyor> sağlık bir araya geldi. Ben en çok onu seviyorum. Sağlıkla yani. mizah olmaz yalnız. Ay, Ama o doktor, şaka mıydı? <gülüyor> doktor Öz gibi bir şey oldu yani. Valla Doktor Öz gibi. Hemen ben kakaları çıkartabilirim isterseniz. Bakın bunlar da şey değil. Çünkü göstermek, seyirci Tabii görmek seyirci ister. Görmek seyirci ister. görmek ister. Okuyun, izleyin, düşünün, düşleyin, öğrenmeyi aman kesmeyin. <gülüyor> Herhalde anlaşılmayan bir nokta yok Anlaşıldı. Bellek, bellek konusu değil mi? Bellek konusu tutacağız. evet Bellek egzersizleri yapmayı unutmayın Nasıl? Ee, bunun için bilgisayar oyunları Telefon oyunları bulmacalar, sana... bulmacalar bulmacalar bulmacalar Belleğim benim o zaman zehir gibi ya evet, Neyse zehir gibi Saatlerce oyun oynuyoruz Evet canım hepimizin bellekleri şey Benim gözümün önünde hep bir şeyler uçuşup duruyor yani uçuşup duruyor dedim oynadım oyunlar ve mi? onu bitir oradan chain yap chain o da, yap o da belleğin kuvvetli olduğunun en güzel göstergesi. göstergesi. Şey, evet uçuşması Oynadığı oyunu hiç unutmaması. Evet ee, bellek desteklerinden yararlanmak. Bellek -des! Bel -des. belediye destekleri değil. Bel -des efendim bellek destekleri bunu isterseniz devlete müracaat edebilirsiniz kobi yardımlarından e, faydalanabilirsiniz veya afutta kendiniz destekleyebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Basıyorsun omega 3'ü basıyorsun b 12 basıyorsun vitamini basıyorsun bas bas evet kuvvetli kuru... kahkahalarınız için şey şey evet, teşekkür evet. ederiz ondan sonra alüminyum içeren ürün ve ilaçları aman dikkat mesela folyo <gülüyor> alüminyum folyo yemeğiniz aman dikkat evet, alüminyum folyo yemeğiniz alüminyum başka ne var mesela alüminyum. profil Alüminyum yemeyiniz. Yemeyiniz. Alüminyum başka ne var? Alüminyum doğramak. Doğrama, yemeyiniz. Yemeyiniz. Lütfen bunlara dikkat edin. Alüminyum edelim. tava. Alüminyum tava. Yemeyiniz. Yemeyiniz. Ee, ondan sonra ve yedirmeyiniz tabii ki. Yemeyiniz. Yedirmeyelim dedik ama. Hı -hı. Ve tabii ki e, sigara ve alkolden kesinlikle, uzak, kesinlikle uzak, durunuz. Uzak, durun. uzak durunuz. Altını çize çize, üstünü çize çize. E, vurgulaya vurgulaya, İtalik, Bolt ve 14 punto. Altını çize çize, 14 punto. Punto. Punto. Evet reçetelerimiz bitmiyor isterseniz biraz daha hızlandırayım ee, konuyu hızlandırayım ama yavaşlayalım konumuza gelelim isterseniz böyle bir kancılı <gülüyor> sohbet olsun <gülüyor> aman yavaşlayın ee, hayatı yavaşlatın. <gülüyor> Bilgisayar delirdi. <gülüyor> bilgisayar bilgisayar değil, değil. Programımızın formatı mı Fahir? Pro pro programımızın formatı geri. bilgisayar delirdi. Programımızın e formatında tek iş şey yapılar Fahir Bey bakmaya devam edeceğiz ama elimizdeki bütün efektleri, efektleri <gülüyor> kullanmak zorundayız. Evet. Evet hayatınızı yavaşlatın. Kendinizi dinleyin. E Kendinizle baş başa kalmaya çalışın. Özellikle mesela gün içerisinde. Zaten telefonla oynarken öyle olmuyor mu? Hayır gün içinde 15'er dakikalık. 2-3 seans kendinizle baş başa kalın. Kendinize vakit ayırmak. Kendinize vakit ayırın. Kaliteli yani, zaman geçirme. Tabii canım kendinizle kaliteli zaman geçirin. Önemli olan 15 dakika değil, belki 5 dakika. Belki 2 dakika kendinizle kaliteli zaman geçirin. Bana bir müsaade edeceksiniz. <gülüyor> Mesela toplandı 2 dakika bana müsaade. Hemen kendi kendinizle baş başa huzur içindeki o 2 dakika kaliteli zaman tabii ki altını tekrar çizerek söylüyorum. Sizi bambaşka noktalara getirecek. Nedir İngilizcesi kaliteli zamanı? Everybody's quality quality time diye geçer. Quality time. <gülüyor> The most important part. Yo, ye dil anlaşılacak Yeter... şey yapman gerekiyor. Başka İngilizce kelimelere gerek yok. Okay. Eee <gülüyor> <gülüyor> okay. okay derken elbette tamam anlamında kullanabilirim. Anlamı evet. Ee, bu özel zamanlarınızda siz ayırdığınız bu özel zamanlarda yanlışlarınızı, eksiklerinizi, hatalarınızı düşünün, düşünün değil. Onları ee, kapatın. Kapatın. Kapatın. Üstünü kapatın. Görmezden gelin. Kapatın. Mi? Ee, mi. Mi yok. Mi yok. Kapatın. Kapatın. Yokmuş gibi davranın. Yokmuş gibi davranın. Böyle bir şey yok. O zaman mı? Atıyor. Mı yok. Kapatın. <gülüyor> hani. Mı yok. Ha, mı yok. Doğru. Kapatın. Direkt kapatın. Kapatın mı? <gülüyor> mı. Kapatın <gülüyor> mı? Yoksa <gülüyor> Kapat. <Kapatın. gülüyor> görmezden mı. gelin diye düşündüm ben. Görmezden mi? gelin mi? Mi. Mi yok. Mi, mi yok. Mi mi? Gelin. Mi mi? Gelin. Geri. Evet. E, kend... ne zaman kullanacağız bu mimi o zaman biz? Mı, mi, mu, mü. De kullanacağız. Tamam, <gülüyor> evet. peki teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun. Kendiniz de hesaplaşın. Mı. Mı Manel. O zaman bunu mısız mi'siz sağlık reçetesi değil <gülüyor> diyebiliriz. M'siz, mi'si yok. Bu işin m. nasıl ki lamı ve cimi <gülüyor> olmadığı gibi nasıl aması ve maması olmadığı gibi <gülüyor> bu işin aması, maması yok. Mu. Mesela acaba. Hayır. Evet. Evet, gene mi? Kendinin... Evet mi? Evet, mi acaba gibi soru işaretlerini duyar gibiyim. Ee, kendinize hesaplaşın. Dermişim. <gülüyor> kendinize hesaplaşın. 35.000 yıl sonra. <gülüyor> o kadar dermişim çok güzel. Ben bundan sonra dermişim kullanacağım ya. <gülüyor> Çok güzel bir şeymiş ya ben hiç hem tamamen seninde değil mi şu anda dermiş <gülüyor> tabii canım artık dilediğin gibi sıfırdan alabiliriz <gülüyor> sıfırdan başlatanlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Hayır, ben, ben de, de öyle konuşacağım kendinizle hesaplaşın dermiş kendinizi bilmeniz kendinize karşı dürüst olmanız kendi kendi bir Sürekli kendi deyince insan bir rahatsız oluyor. Kendi kendinize dost, kendi kendinize arkadaş işte... Bu zaten quality time değil mi kendine arkadaş? <gülüyor> quality dost, time, kendine arkadaş. Evet, quality time. <gülüyor> e, mo yani? The most important part. E, Çiriklerden dinleyenler için yani bu işin önemli kısmına gelmek istiyorum ama ha, önemli kısmına mı geldin? E, nitelik nicelik gibi önemli kriterlerimiz var. Başsız başmayın. Evet. Teşekkürler. Ha, e, şey, tamam, tamam, tamam. Bakalım şey yapacağız. Şimdi genetik mirasımızı öğreneceğiz. Nereden başlayacağız? Kafanızda soru işaretleri var. İyi ama nereden başlayacağız diye bir soru geliyor. Genetik Sonuçta ortada deneyim. bir cenaze var. El birliğiyle kaldıracağız. <gülüyor> yani bu arkadaşı ben birazcık da e, Türkçemize çevirecek olursak. Bandabulyanın gancelisine, ıspahoyla bağlı gullicinin gurgurasına garacocok açmış napacayık demek istiyor sevgili Ege. Güzel bir İstanbul Türkçesiyle eskiler böyle söyler Beyoğlu'nda falan öyle gezerlerken hep bunları söylerlermiş büyüklerimiz. Şu andaki serbest yayıncılığı dinleyip ne oluyor diye düşünenler yarınkini dinlesinler. Esas <gülüyor> serbest yayıncılığı siz o zaman göreceksiniz. Salı günü kaydettik. Buyurun efendim. Evet genetik mirasınızı öğrenin. Ailede büyüklerimiz neden öldü o mudur genetik mirasımız? Hayır canım niye? Neden öldü dediğin yani bir isyan içermiyor da sebebini öğrenmek <gülüyor> isyan da öldü. Annenin sor. Neden öldü? Dedem Neden öldü? Büyük Arnavutlu isyanı dönmüştü <gülüyor> Büyük büyüklerimiz. O, o mu? <gülüyor> Bak adam genetik mirasının arkasında duruyor. Giritay gelen gemide batmıştı büyükler. O, oldu da mı? O, <gülüyor> o, o da olur. O zaman ben gemiden mesela uzak duracağım. Gemide, gemiden ve isyandan. Gemilerde isyanlardan aman uzak duruyoruz. Hele gemide bir isyan çıkarsa. Veya ben... talim varsa gemilerde. Çünkü çok güzel onun bir Arnavutluk türküsü vardır biliyorsun. Gemilerde talim Ta ta ta ta ta talim şov. <gülüyor> Oktay Demirci tiksintiyle karıştı. Gazetelerini topladı. Gazetelerini toplamaya bak. Ne oluyor Oktay? Yetişemiyorum, yetişemiyorum. <gülüyor> sevgilim. Yetişememeyle ilgili bir reçete var mı? Var. Ee, genetik mirasına sahip çık. Ee, ananızı, babanızı sakın üzmeyin. <gülüyor> <gülüyor> bir mükemmel bir gün olacak...